Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline. Men yehdihi Allahu fe la ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammedun abduhu ve resuluh amma ba'd. Arapça dersinde 23. başlıktayız Yusuf'u yursulu ila Yakub. Yusuf babasına elçi gönderiyor. Buradaki elçi kelimesi, elçi diye tercümede eklediğimiz kelime mahsuf burada. Yani yursilu gönderiyor demek. Resele göndermekti. Yusuf burada fail gönderen kişi. İlâ Yakube, Yakub'a gönderiyor. Yakub gayrimusarif bir isim olduğu için üstünle harekelenmiş. Veştaaka <gülüyor> Yusufu ila likai Yaqube, veştaka şevk kökünden geliyor bu arzulamak demek veştaka arzuladı arzuluyordu Yusuf'u harekesi ötre aleyküm selam harekesi ötre yani iştiyak fiilinin faili arzulayan Yusuf'muş demek ki ila likai ila harficar olduğundan lika kelimesini esreledi. Lika, karşılaşmak demek. Kavuşmak, karşılaşmak. İla lika-i Ya'kube. Kelimenin aslı lika-u Ya'kub. Yani mudaf mudafın ileyh gibi. Ya'kub ile karşılaşma. Ya'kuba kavuşma aleyhisselam. Ya'kub kelimesiyle gayrim unsalif olduğundan burada üstün harekeli. İlâ harf cer olduğundan dolayı likadaki ötreyi esre yapıyor. İlâ lika i Yakub. Yani Yakub'a kavuşmayı arzuluyordu. Ve keyfe, la yeştâku ileyhi ve gaddâ lel firaq. Ve keyfe, keyfe nasıl demek? La, olumsuz. Olumsuzlama. yeşta ku baştaki veştâkayla aynı manada. Nasıl arzulamasın? nasıl arzulamasın İleyhi yani onu nasıl arzulamasın vekad talel firak tal, taul kökünden geliyor taul uzun demek, tal, uzamak el firak Türkçedeki gibi fark fark Şeyden, fark kelimesi Arapçadan geçme ayrılık demek fark buradan geliyor firak, ayrılık demek fark faraka, ayırmak firak, ayrılık Tâlel firâk. Ayrılık uzamıştı. Ve kad ifadesi de Mıştı, mişti, mişli geçmiş zaman yapıyor bunu. Ve kad tâlel Ayrılık uzamıştı nasıl arzulasın? Ve yespiru'l âne. Ve kad zâhera sırru. Velîmeze? Limaze? Niçin? Yespiru sabretmek sabrediyor. Yasbiru sabrediyor. an şimdi artık şimdi bu manaya geliyor. Artık niçin sabretsin? Niçin sabredecekti? Vakaz zahere Zahere ortaya çıkmak, görünmek demek. Burada ortaya çıkmak. Esiru sır. Türkçedek gibi sır. Sır ortaya çıkmıştı. Yani artık niçin sabretsin? Sır ortaya çıkmıştı. Kayfe yatibu lehu'ş-şerabu ve't-ta'am. Keyfe yine nasıl demek? Yatibu burada eee gibi. Yani burada hoş olmak, iyi olmak, yatibu hoşlanmak, iyi olmak. Yani iyi olmak, hoş olmak demek. Yatibu lehu ona iyi olsun. Yani nasıl ona iyi olsun? Neyi yiyorsun? Eşşerabu ve ta'amu. Yani içecek ve yiyecek ona nasıl hoş olsun? Yani yemekten içmekten nasıl hoşlanırdı ki? Ve Ebuhu babası, La yetibu lehu şerabun ve la ta'amun ve la menamun. Halbuki babası na yiyecek, içecek ve uyku, yani uyuyamıyordu, hoş olmuyordu. Yani biz bunu hoş olmuyor ifadesini, Türkçe'de biraz zahit kaçıracak. O yüzden uyuyamazken, o yiyip içemezken, yani bu ayrılıktan dolayı, kendisi nasıl yiyip içecekti? Kad inkeşefe sirru ve kad zahere sirru. İki kelime aynı şeye ifade eder. İnkeşefe, açılmak demek. Keşf, keşf açmak. Mesela keşfü perdeyi açmak. Perdenin açılması. İnkeşefe, açılmak. Yani inkişaf, açılmak. Yani mütaaddi fiil haline getiriyor. Keşefe açılmak, in keşefe, keşefe açmak, in keşefe açılmak. Bina haline getiriyor. Yani in keşef sırrı sır açılmıştı. Vakat zahere sırru, sır ortaya çıkmıştı. Kad nedir Efendim? Kad. İşte yani mişli yani geçmiş şey. zaman. Açılmış. Evet, açılmıştı. Sır açılmıştı ve sır ortaya çıkmıştı. Vakd iradallah. Vakd iradallah. İrade istemek, dilemek. Bu dileme fiilinin faili Allah. O yüzden lafsatullah. Ötreli. Allah diliyordu. Neyi? En teqarra aynu Yakube. Teqarra ayn yani qurre'tul ayn gözün aydın olması demek. Göz aydınlığı. Gözün parlaması, göz aydınlığı. Tekarre aynu Yakube Aynu Yakube ifadesi yine burada mudaf mudafın iley. Yani Yakub'un gözünün aydın olmasını istiyordu. Göz aydınlığı vermek istiyordu Allah. Ve kâne Yakubu Yakub idi. Ne idi? Kad amiye min kesretil bukâi vel huzni Yakub, amiye burada kör olmak ama deriz ya Kör olmuştu. Yakup kör olmuştu. Kadı amiye. Neden dolayı? Min kesretil buka'i. Buka ağlamak. Kesra çok. Kesir çok demek. Kesreti bu çoktan geliyor. Vel huzni Üzüntü. Hüzün. Yani ağlamasının ve hüzünün çokluğundan dolayı Yakup Aleyhisselam'ın gözü kör olmuştu. Fekale Yusuf'u. Yusuf Aleyhisselam dedi ki İzhebu bi kamisi Haza Şu gömleğimi götürün. Kamis gömlek. İzhebu götürün. Zehebe ve cae bu fiillerin bi harfi ile kullanılması takdirinde mesela zehebe bir şey, şeyi götür. Zehebe gitmek. Yani bununla git, bu şeyle git. Yani bunu götür. Caebi de Aynı şekilde mesela caye gelmek, cae bir şey şeyle gel. Ama bunu şeyi getir manasında tercüme ediyoruz. Burada da şu gömleğimi götürün. Yani şu gömleğimle gidin diye tercüme etmiyoruz da şu gömleğimi götürün. İzhebu bir kamisi haza. Şu gömleğimi götürün. Fe elkuhu elku ilkaya atmak demek. Atmak, bırakmak elquhu buradaki lav çoğul bir topluluğa hitap edildiğinden dolayı aynı izhebu'da olduğu gibi bir çoğula çoğul bir topluluğa hitap ediyor. Bu sebeple elkuhu, buradaki hu zamiri gömleğe gidiyor. Elkuhu, siz onu atın. Nereye? Ala vecihi abi. Vecihi abi babamın yüzüne. Vecihi yüz demek ala üzerine babamın yüzüne bunu atın bırakın yetibasiran yeti eee görür hale gelecek yeti gelmek demek. Burada yetibasiran görür hale gelmesi, gözü açılması. ve tuni bi ehlikum. Bakın burada da ca yerine eta getirme ifadesi var b harfi cerriyle. Ve-tu-ni yani siz getirin bana, ni, bana, bana getirin. Bi-ehlikum ecmein Bütün ailenizi getirin. Yani bana bütün ailenizle gelin. Bütün ailenizi getirin. Buradaki bi-harfi cerrinden dolayı gelme fiiline bu manayı verdik. Getirme manasını verdik. Ve-tu-ni bi-ehlikum ecmein Bütün ailenizi ailenizle birlikte bana gelin. Yok, sıfat mevsuf. Yaqub inde Yusuf'e. Yakub Aleyhisselam Yusuf'un yanında, Yusuf Aleyhisselam'ın yanında. Inde harfi cer. Yanında, nezdinde, katında bu manelere gelir. Ee, Yusuf kelimesi gayri olduğundan üstünlü burada. Ve lamma sarar ricalu bi qamisi Yusuf'e ila Kenane. Ve lamma gitmek, seyirden gelir. Yani yola çıkmak, seyretmek, trafikte seyretmek deriz hani. E, yürümek. Bu yüzden arabaya seyyare deniliyor. Yani hareket halinde olan, yürüyen, giden manasında. Lamma sarar ricalu erkekler, adamlar gittiklerinde. Ne ile bir kamisi Yusuf'e, Yusuf'un gömleğiyle gittiklerinde. Kamisi Yusuf'e mudaf ile bir harf cer olduğundan dolayı kamis kelimesini esreledi. Yusuf kelimesi ise normalde esre alması gerekirken gayrimusarif olduğundan dolayı üstün aldı. Yine ken'an kelimesi de gayrimusarif. Bu yüzden ila harf cer olmasına rağmen ancak üstün yaparak etkiledi ken'an kelimesini. Ken'an gittikleri ülkenin memleketin adı. Kenan'a gittiler. Kenan şehrine gittiler yani. Ehasse Yakubu Raihatte Yusuf'e Raiha Türkçe'de kullanılan bir kelime yine. Raiha deriz. Koku yani. Koku. Raiha. Koku. Ehasse hissetmek. Bu da Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Ehasse hissetti. Yakub'u yani hissetme fiilinin faili Yakub Aleyhisselam olduğu için hareketi ötre. Ehasse Yakub'u. Yakub hissetti. Neyi? Raihate. Raiha kelimesi nef'ul olduğundan dolayı hissedilen şey olduğundan nesne olduğundan dolayı hareketi üstün. Raihate Yusuf'e. Yani bu da mudaf mudafun vey. Raihatu Yusuf aslında. Ama e, mensup olarak yani mef'ul olduğundan dolayı etkilendiğinden ne oldu? Raihate Yusuf'e oldu. Ve kâle ve dedi ki kim dedi? Yok. Yakub Aleyhisselam. Şimdi hisseden Yakub Aleyhisselam koku hissediyor ve dedi ki İnni le ecidu riyha Yusuf'e Rih Rih kelimesi ruh. Yani raiha da buradan geliyor. Yani asıl kökü ruhudır. Ruh, ruh, hepsi aynı kökten. Kök olarak aynı. Rih, rüzgara da rih denir. Kokuya da işte aynı e, kalıp kullanılıyor. İnni muhakkak ki ben le ecidu muhakkak buluyorum, hissediyorum. Le ecidu'daki le pekiştirme. Le ecidu, mutlaka, kesinlikle hissediyorum. Rîh'a, Yusuf'e Yusuf'un kokusunu alıyorum, duyuyorum. Muhattak ki ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum, alıyorum. Rîh yine hissedilen, yani ecede tiğinin mef'ulü. Kâlu, dediler ki, yani Yakub aleyhisselam bu sözünü iştenler, çocuklar dediler ki, Tallahî. Yani Allah'a yemin olsun ki vallahi, billahi, tallahi bunlar yemin sözleridir. Ve harfi cerdir. Yani yemin olarak kullanıldığında harfi cerdir. Yani biz vallahu dediğimiz zaman bu yemin olmaz. Tallahu dediğimiz zaman bu yemin olmaz. Zaten böyle bir kelime kullanılmaz. Bir tek şeyde var yani vallahu işte bağlaç olarak kullanıldığı zaman olabilir. Ama wav, eğer yemin olarak geliyorsa mutlaka esre yapar sonunu. Vallahi olur. Allahu <gülüyor> Vallahu alemde olduğu gibi burada yemin yok. Allah en iyi bilendir. Vallahu alem. Tallahi yemin, kasem. Kadu talla Allah'a yemin olsun ki, inneke muhakkak ki sen lefi muhakkak bir şeyin içindesin. Neyin içindeymiş? Zala <tallahi> likel eski şaşkınlık, eski şaşkınlığın içindesin. Fi Dalal kelimesini esreledi. Kadim ifadesi kelimesi de sıfat mevsuf olarak dalalden etkilendi. Yani dalalun... Estağfurullah, bu e, sıfat mevsuf. Eee, mudaf mudafın değil, sıfat mevsuf diyorum. Mudaf mudafın değil. Dalalikel kadim. Dalalul kadim. Eski şaşkınlık. Ben yani sen eski şaşkınlığındasın. O <gülüyor> lakin kana Yakubu sadıkan. Ve lakin kana Yakubu ismini ref eder, haberini nasb eder demiştik kural olarak. Burada aynı şeyi yapmış. Kane'nin ismi Yakub. İsmini ne yaptı? Ref etti. Haberi ne? Sadık, doğru. Doğru söylüyordu. Bu yüzden sadık kelimesi üstünlü sadikan. Felemma en jael besîru ilqaehu ala vejhihi fertaddabîra. Felma en jael besîru. Yani burada beşir müjdeci demek. Beşere müjdelemek. Mübeşşir müjdeci. Müjdeyle gelen demek. Beşir burada müjdeleyen kişi. Yani müjdeci geldiğinde elkahu onu attı, bıraktı. Ala veçhihi, yani Yakup Aleyhisselam'ın yüzüne bıraktı. Fertedde. Fertedde, geri dönmek demek. Fertedde, bunun üzerine geri döndü. Nasıl geri dönmüş? Basiran. Yani gözü ona geri döndü. Görür, tekrar görür hale geldi. Rab'a den geliyor irtedde. Radde, reddetmek, geri çevirmek demek. İrtet'te geri gelmek, geri dönmek. Mürtede bu yüzden mürtet deniliyor. Yani geri dönmüş, dinden geri dönmüş, girmiş geri dönmüş. Fertedde debasira tekrar görür hale geldi demek. Yani tekrar eskiden olduğu gibi görür hale geldi. Kale, "E lem inni a'lemu minallahi ma Dedi ki, Elem, lem geçmiş zaman olumsuz edatıydı E burada istiham soru. soru Elem Ekul Ekul ben söyledim Ekul Ben söyledim lem Ekul söylemedim Elem Ekul söylemedim mi söylemedim mi soru değil soru bir tane Elem Ekul söylemedim mi soru bir. Mesela o kulün başındaki olması olmuyor mu? Elem kul olsa mesela. Kul e, söyleme emridir. Elem kul deyince söylemedin mi olmuyor mu? Ekul mudaridir. Yani e, mütekellimin mudarisi. Ben söylüyorum. Elem ekullekum size. Size söylemedim mi? Neyi? İnni muhakkak ki ben alemu. iyi biliyorum. Biliyorum. Neyi? Minallahi Allah tarafından Ma la ta'lemun sizin bilmediğiniz şeyleri. Ma burada olumsuzlama değil. Vasıflama için. Ma la ta'lemun. La ta'lemun sizin bilmedikleriniz. Ta'lemun bildikleriniz. La ta'lemun bilmedikleriniz. Ma la ta'lemun bilmediğiniz şeyler. Bilmediğiniz şeyleri minallahi ben Allah tarafından biliyorum. Böyle söylemedim mi size? Kalu Dediler ki, ya ebana, ya, münada olan ya, e, nasvedatlarından demiştik. Bu yüzden eba ifadesini ne yaptı? Üstünlü yaptı. Eba, na, ebuna demediler de ebana dediler. Çünkü ya var başlarında. Ya ebana, ey babamız, istagfir Lena zunubenâ inna kunna khatiin istagfir gafereden gelir. Gafere örtmek demek. Yani kefere de olduğu gibi kefere, gafere de böyle. Gafere örtmek. Aleykümselamünaleyküm. Din Dinde ıslahi manasında Allah azze ve celle'nin günahları örtmesidir. Bağışlanma yani. Yani bağışlanma diye tercüme ederiz. İstagfir, istagfir bağışlanma dileği. İsteghfir emir yani. İsteghfir. Lena bizim için. Bizim için bağışlanma dile. İnna kunna muhakkak ki biz kunna hati'in. Günah işledik. Hata günah demek. Hati'e. Hati'e günah demek. Ee, biz günahkarlar olduk. Günah işledik. Muhakkak biz günah işledik. Bizim için bağışlanma dile. Zulub kelimesi günahlar demek. zemp günah. Zunub, günahlar. bena bizim günahlarımız için. Bağışlanma dile. Kale, sevfe estağfir lekum. Dedi ki, yani Yakubu Aleyhisselam dedi ki sevfe, sevfe sonra demek. Kısaca se, sin harfiyle de belirtilir. Mesela şöyle de diyebilir. Se estağfir lekum. Se estağfir lekum yakın gelecek için söylenir. Savfe, daha sonra manasına gelir. Savfe, estağfir, lekum, sizin için sonra bağışlanma dileyeceğim. Lekum, Rabbi, yani Rabbimden bağışlanmaya dileyeceğim. İnnehu, muhakkak ki o, huve el gafurur rahimu. El gafurur rahimu, sıfat. Mevsus, zincirleme, sıfat tamlaması. Ee, o bağışlayıcı, gafur. Gafir değil de bakın, gafir değil de gafur. Çokça bağışlayan. Ve rahim, gafurur rahim. Çok merhametli olandır. Ve lemme vesale yakubu ila misra. İstekbelehu Yusufu. Ve lemme vesale, vesale buluşmak, ulaşmak. Visal, visal buluşmak, kavuşmak. Vasale bu, bu kökten. Sıla, yani sıla rahim dediğimiz sıla da buradan geliyor. Mesela bir kimsenin vatanına sıla denilir. Ayrıldığı vatanına sıla denilir. Yani oraya kavuştuğu zaman e, işte vasıl, vasıl olmuş olur. Visal oluyor işte. Bu buluşmanın adına visal deniliyor. Ali ile Veli buluştu, bir araya geldi. Bunların bu buluşmasına visal deniliyor. Fiilin aslı bu. Sıla, sılay rahim. E, bu illetli bir fiil olduğundan, yani vav düşer, sıla kalır. Visal, vasale kökünden geliyor. İşte vasale ulaşmak. İsal, mesela ya'ya döner. İsal, ulaştırmak. İsal. Tevassul. Tevassul. Tevessül ayrı. Tevessül sin ile. Tevassul işte buluşma ile alakalı. Buluşturmak. <gülüyor> e, vesele Yakubu yani visal fiilinin faili Yakub aleyhisselam. Velemme vesele Yakub. Yani Yakub ulaşınca. Nereye? ila Misra. Misra ulaşınca. Mısra varınca. İstegbelehu Yusufu. İstegbele. Kabel kabul kökünden gelir. İstikbal deriz. Gelecek zaman için. İstikbal. istikbali parlak veya istikbali karanlık Geleceği. Bu karşılama manasında İstikbal yönelme. Mesela kıbel, kıble. Yöneldiğin tarafa kıble denilir. E, yüzle dönme. Yüzünü dönme. Burada karşılama manasında istekbelehu yani müstakbel bu da öyle. İstekbelehu e, onu karşıladı. Kim? Yusuf'u. İstikbal fiilinin de faili burada Yusuf. Yusuf onu karşıladı. Vela tesel an ferihima ve sururihima Vela tesel Şimdi burada yazar, okuyucuya dönüyor. Diyor ki, sorma. Sorma, hiç sorma. Neyi sorma? An şeyden neyden ferihihima ferih neydi feraha sevinmek sevinmek ferahlamak sevinmek ikisinin sevinmesi hima ikisi ferihihima ikisinin sevincini hiç sorma ve sururihima ve mutluluğunu ikisinin mutluluklarından sorma yani onların bu sevinçlerine mutluluklarına diyecek yoktu ve kana yomen meşhuden kıymısra ve kane yevmen mübareken yevmen meşhuden ve yevmen mübareken kelimeleri sıfat mevsuf <gülüyor> yevmen meşhuden burada şahit olunmak yani şahit olunan bir gün manasına geliyor yani yaşanan bir gün yani öyle bir güne şahit olunuyordu ki ve kana yevmen Bu bereketli, mübarek bir gündü. Yani bu önemli ve mübarek bir gündü. Mısır'da yaşanan bugün mübarek, bereketli bir gündü. Ve rafa ve rafa Yusuf'u ebev vehihi. Rafa kaldırmak, yükseltmek, çıkarmak. El kaldırmaya da ref'ul yedeyn diyoruz. Rafa kökünden gelir. İrtifa Türkçede kullanılır. İrtifa kaybetti denilir düşmek de olan uçak için. Yani yükseklik kaybediyor. İrtifa yükseklik demek. Refa işte burada yükselmek, yükseltmek, kalkmak, kaldırmak bu manalara gelir. Burada çıkarma manasında. Yusuf bu fiilin faili. Refa fiilinin faili. Ebeveyhi Ebeveyhi yani anne babası. Ebeveyn deriz ya anne baba. İki baba demek. Yani anne baba için bu kullanılır. Anne ve babasını çıkardık. Nereye çıkarmış? Alel arşi. Arş taht demek. Kralın tahtı, koltuk. Arşı üzerine anne babasını çıkardı. Ebevey burada refa afilinin mef'ulü. Bu yüzden ebevey. Zaten ikil. Ebevey arşın tahtın üzerine çıkardı. Ala harfi cer olduğu için arşı esreledi. Ve veka'u veka'u veka'a düşmek. Kapanmak, düşmek. Vaka'a vaka, vaka, vaka. Yani olay manasında söyleriz. Vaka da aynı kökten. İçine düştüğün durum. Ümmetin vakası, içine düştüğü durumdur aslında bu. Vaka'a, e, sütçeden ifadesiyle kullanıldığı zaman secdeye kapanmak manasında. Ve vaka'u kulluhum. Aleyküm salamın, Kulluhum, eğer şöyle deseydik. Vaka'u kulluhum deseydik. Mesela kulluhum değil de kullehum deseydik ne olurdu mana? Hepsine. Bakın buradaki ötre vakafin'in fail olduğunu gösteriyor. Eğer biz bu ötreyi esre okursak ne olur? Mef'ul haline gelir. Hepsi birden düştüler olur. Hepsine birden düşüldü. Yani üzerine düşünülen şey olur. Secde edilen şey haline gelirler yani secdeyle kullanıldığı zaman. Hepsi de kapandılar. Nereye? Succeden secde ederek neye? Li Yusuf'e Yusuf için secdeye kapandılar. Alaküm salamıza. Ve söyledi <Sessizlik> Yusuf Yusuf dedi ki: "Haza tevilu rüyaya, haza tevilu rüyaya. tevil yorum demekti rüyanın yorumu. Rüyaya ifadesinde ikinci ya benim manasını veriyor. Yani nispet kendisine nispet yası bu. Rüya kelimenin aslı. Görülen şey demek rüya. Yâ. Rüyayye benim rüyam. Rüyahu onun rüyası. Rü ke senin rüyam. Rüyayye benim rüyam. Rüyahu rü evet. onun rüyası evet. Haza <gülüyor> tevilu Bu benim rüyamın tevilidir. Rüyamın açıklaması tabiridir yani. Min <gülüyor> kablu Kadje <ce> aleha Rabbi hakkı ee, min kablu önceden gördüğüm rüya demek rüyaya <ru 'yâye> min kablu bundan önce da yani daha önce Yakup balesi ama da anlatmış olduğu rüyanın e, tevildir diyor Kadje <ce> aleha Rabbi Allah onu kıldı ne kıldı hakkan hak kıldı gerçek kıldı gerçekleştirdi bu ayet aynı zamanda şuna da delildir ki ee, bu yukarıda mesela tercümede mütercim saçmalamış saygıyla eğildiler hepsi önünde falan diye hayır secdeye kapandılar yani ayette de zaten böyle diyor Yusuf Aleyhisselam da diyor ki işte bu diyor benim gördüğüm rüyanın tabiridir peygamberlerin rüyaları vahidir. Allah Azze ve Celle'den bir vahiy ile izin verildiği için bu kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a secde ettiler Allah'tan böyle bir izin olmadığı zaman böyle bir secde şirktir yani bu aynı meleklerin Adem Aleyhisselam'a secdeyle emrolanmaları gibi Allah'tan gelen bir emir sebebiyle peygamberlerin rüyaları vahidir Ve Yakub Aleyhisselam bu rüyayı tabir etmişti daha önceden. O rüya gerçekleşiyor. Ve ne diyor burada Yusuf Aleyhisselam? قَدْ جَالَهَا رَبِّي Rabbim bu rüyayı gerçekleştirdi böylece. Inni <gülüyor> رَأَيْتُ Ben görmüştüm. Neyi? اَهَدَ <gülüyor> اَشَرَى Kevkben, 11 yıldız. Ehade aşer, ehade bir aşera, 10, 11 yıldız, kevkeb yıldız demek, kevkeben. Ve şemse, güneşi, ve kamera ve ayı gördüm. Raay ra tuhum, hepsini gördüm. Li sajdin, bana secdedeler halde. Ben güneşi, ayı ve 11 tane yıldızı. Bana secde ederlerken gördüm. Demek ki burada 11 yıldız kardeşleri. Güneş, Yağubu Aleyhisselam. Ay, annesi, şeyi, hanımı. Yusuf Aleyhisselam'ın annesi. Bu tam Türkçe tercüme olsa mesela. Hani, Lisacidin ya, yani, evet. bana secde edicilerdi. O evet, evet. Bana secde ediciler olarak gördüm. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm selam. Aleyküm Aleyküm Aleyküm selam. Aleyküm. Ve hamide Yusuf Allahe. Yusufullah'e estağfurullah. Ve hamide Yusufullah'e. Hamide hamd etmek ee, bu fiilin faili Yusuf. O yüzden harekesi ötre. Yusufullah'e Allah lafzı meful. Yani kendisine hamd edilen. Hamide Yusufullah'i deseydik ne olurdu? <gülüyor> hamide Yusufullah'i. O zaman Allah'ın Yusuf'u hamdetti olurdu. Ama hamide Yusufullah'e Yusuf Allah'a hamdetti. Yani harekelerin e, öyle kullanının manayı değiştiriyor. Nasıl bir hamdmiş bu? Hamden tayyiben kesiren. Hamden öyle bir hamd ki tayyiben güzel, iyi, hoş, kesiran çok. Çok ve güzel bir büyük bir hamd ile Allah'a şükretti, hamdetti. Ve şekere ve şekere şeker şekere şükretmek şekere Yusuf'e şey Yusuf'u estağfurullah yine şükretti Yusuf ala zalik. bundan dolayı şükren azimen büyük bir şükürle şük teşekkür etti şükretti aleyküm <gülüyor> şükren azimen sıfat mevsuf ve bakiye yakubu bakiye kalmak yakub ötreli. Yani Bekka fiilinin faili. Yakub Aleyhisselam kalmış. Ve alu Yakube. Ve alu Yakube. Yakub'un ailesi de kalmış. Nerede? Fi Misra. Mısır'da kaldılar. Zemenen tavilen. Bu da sıfat mevsuf. Uzun bir zaman. Tavili söylemiştik. Taul uzun. Tavil uzun. Tavil uzun. Zemen zaman. Uzun bir zaman nekre olarak geldiği için uzun bir zaman diye. ve تَيَاقُوبُ zevce Zevcetuhu demesi lazım. Yani daha önce İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasında da hep zevcuhu ifadesini kullanıyordu yazar. Bilmiyorum, yani Arapçada böyle bir kullanım var mı? Yoksa yazarın hatası mı? E, dişi, yani kişi eşi için zevce ifadesini kullanıyor. Normali budur. Zevç eş demek. Çift. Çift. Eğer çiftlerden, diğer tekinden bahsediliyorsa ona mutlaka dişil sıfatıyla nispedirilir. Zevç koca demek. Zevcetuhu demesi gerekir yani burada. Zevcuhu dediği zaman Yakub Aleyhisselam kocasıyla kaldı gibi bir manaya gelir ki yani bu abes bir şey. Ve mate yakubu Mate mevkten gelir ölüm demek. Öldü. Mate öldü. Mate yakubu. ma mevt fiilinin faili Yakup oluşun harekesi ötre. Ve zevcuhu, yani zevcetuhu bunun da harekesi ötre. Yakup ve eşi öldüler. Nerede? Fi misra ne? Mısır'da öldüler. Hüsnül Akibe, Hüsnül akibeti. Akibetin güzelliği, sonucun güzelliği. Akibet, sonuç demek. Akabeden gelir. Akab, bir şeyin arkası. Mesela e, topuk için, şu ayak bileğin arka tarafı için akap ifadesi kullanılır. Akap topuklar. Bir şeyin arkası. Akıbet buradan geliyor. Hemen ardı sıra demek yani. Mesela vallahu yahkumu la muakibe li Yani Allah hükmeder. Onun hükmünün ardından kimsenin hükmü, sözü olamaz. Ayetinde de bu muakib aynı manada, bu manada geçer. Yani Allah'ın sözü üzerine hiç kimse artık hükmedemez. Vallahu yahkumu Allah hükmeder. Lâ muakqibe li Onun hükmünün ardından söz söyleyecek kimse yoktur. Peşi sıra gelmek. Husnul âkibe yani sonucun güzelliği. Ve yeşgal Yusufa. meşgul etmek demek, alıkoymak demek. Şuğul meşguliyet bazen meslek kişinin yapmakta olduğu iş hakkında bu ifadeyi kullanırlar. Mel meşgale. Yani neyle iştigal ediyoruz? Türkçede geçmiş bir kelime. Lem yeşkal aslında alı koymadı manasında burada. Yeşkal. Yusuf'e. Bakın Yusuf mansup gelmiş. Demek ki şuğul fiilinin mef'ulü, faili değil. Yusuf'u alı koymadı. Ne alı koymadı? Hazel zal bu krallık. Mülk ötreli dikkat ederseniz Yani yeşkal fiilinin faili mülk. Yani somut olmayan bir şey. Hazel mülkul azimu. Mülkul azimu da el-mülkul azimu da sıfat mevsuf. Bu büyük saltanat, büyük e, yöneticilik Yusuf'u Allah koymadı. Neyden? Anillahi ve lem yuğayyirhu. Allah'tan al koymadı. وَلَمْ يُغَيِّرْهُ غَيِّرْهِ Değiştirmek. Gayr, غير, mesela gayri, başka deriz ya, başkalaştırmadı, değiştirmedi yani. تَغِيِّرْ Değişmek, başkalaştırmak. تغير, mesela bozulan bir şey için tağıyır ifadesi kullanılır. Gayr, başkalaştı. وَلَمْ يُغَيِّرْهُ Onu başkalaştırmadı, yani değiştirmedi. Bu saltanat on değiştirmedi. Ve kana Yusufu yezkurullah ve ya'buduhu ve yahafuhu. Ve kana Yusufu. Kana ismini ref eder. İsmini ref etmiş. Yezkurullah. Yezkurullah eee zikretmek. Allah zikretme fiilinin mef'ulü. Yezkurullah, Yezkurullahu deseydim ve kana Yusufu Yezkurullahu deseydim mana ne olacaktı? Allah Yusuf'u zikrederdi. Ama Yezgurullah ediyoruz. di Kâne'den dolayı. Yusuf Allah'ı zikrederdi. Ve ya'buduhu Ve ona ibadet ederdi. Ya'buduhu Hudaki zamir Allah'a dönüyor. Ve ya'buduhu ona ibadet eder. Ve yehafuhu Ve ondan korkardı. Khauf, korkmak. Ve kâne Yusuf'u Burada yine ö, ötreli, fail yani. Yahkumu, Yahkumu, hükmederdi. Neyle? Bi hükmü'l-hukmü'llâhi, Allah'ın hükmüyle hükmederdi. Ve yuneffizu evamirallâhi, Allah'ın hüküm emirlerini infaz eder, gerçekleştirir, yerine getirirdi. Buradaki infaz, Türkçe'de yine kullanılan, Türkçe'ye geçmiş bir kelime, infaz etmek, hükmü infaz etmek kullanıyor. Allah'ın emirlerini infaz ederdi. Yani yerine getirirdi, uygulardı. Ve vekane Yusuf'u la yerel mulke kesiran. Evet. Vekane Yusuf'u Yusuf ne yapıyormuş? La yera görmezdi. Ne neyi görmezdi? El mulke. Mülk burada Görülen şey değil mi? Mülkü görmezdi. Yani görülmeyen şey oluyor fiilimiz olumsuz olduğu için. Mülkü görmezdi. Ne görmezdi? Kesiren. Çok görmezdi. Yani ona değer vermezdi. Vela ye'udduhu şey'en kebira. Ye'udduhu adde saymak. Adde. Adde de saymak. La yutduhu yani yutduhu zamir Krala dönü şey krallığa yöneticiliğe dönüyor. <gülüyor> ve la yutduhu onu saymazdı ne saymazdı şey en kâbiran şey en kâbiran sıfat mevsuf büyük bir şey büyük bir şey saymazdı yani ona çok önem vermezdi. <gülüyor> ve kâne Yusufu la yuhibbu en yemûte meûte melikin ve kâne Yusufu la yuhibbu yuhibbu seviyordu la yuhibbu sevmiyordu istemiyordu yani istemiyordu neyi istemiyormuş en yemute ölmeyi nasıl ölmeyi meute melikin bir kral olarak ölmeyi istemiyordu yemute en, en'den dolayı fiilimiz yemute oldu aslı yemutu en yemute meute meliki yani e, yemutu fiilinin mef'ulü yine mevt mevte olduğu yüzden mevtel melikin yani bir kralın ölüşü gibi bir kral gibi ölmek istemiyordu yönetici olarak ölmek istemiyordu ev veya en yuhşere me'al muluki yuh şera ha, haşredilmek haşredilmeyi de istemiyormuş nasıl ma Al muluki muluk krallar yani melik kral, muluk krallar. Ma'a beraber. Ma'a aynı zamanda harfi cer. O yüzden muluk kelimesini cer yaptı. Muluki. Onlarla o krallarla beraber de haşredilmeyi istemiyordu. Bel bilakis kâne yuhibbu. Şunu istiyordu. En yemute mevte abdin. Nasıl ölmeyi istiyormuş? En yemute mevte abdin. Bir kulun ölümü gibi ölmeyi. Ve ma ma'as salihin Ve salihlerle beraber haşredilmeyi istiyordu. Buradaki salihin ifadesinin esreli olmaz da yine ma'nın ma harfi cer olmasından dolayı. Salihin, salihine Sondaki hine diye üstünlü bitmesinin sebebi çoğul gelmesinden ötürü. Aslı salihundur. Fakat ma'a cer yaptı, salihine oldu. E yine de yani çoğuldan dolayı. Cer olması farkında. Tabii çoğulun cer olması asıl kök harfinin cer olmasıyla. Yani çoğul takısı ancak ona tabi olur. Evet. Salih Es salihu Tekil bak. Salih. Es salihu. Es salihun çoğul. Es salihin dediğimiz zaman mutlaka ya mefuldür veya mecrurdur. Yani cer almıştır. İki sebepten birisi sebebiyle salihin olur. Yoksa aslı salihundur. Mesela Riyazu Salihin diyoruz değil mi? Mudaf mudafın ileyh olduğu için Riyazu Salihin. Aslı salihundur. Es-Salihun. Ama Riyazu Salihin yani salihlerin bahçesi mudaf mudafın ileyh olduğundan dolayı mudafın ileyh de esredir. O yüzden salihin oluyor. Ve kâne dua o Yusuf'e. Yusuf'un duası şöyleydi. Şöyle. Dua o Yusuf'e. Bu da mudafun mudafunlay. Rabbi, ey Rabbim kad ateiteni Minel el murki ve allemteni min ta'wil el ahadith. Alaikum sallallahu ala. Kad ateiteni bana verdin. Ne? Minel el murki bir yöneticilik yöneticilikten bir pay verdin nasip verdin ve allemteni bana öğrettin min tevilil ahadis. Tevilil ahadis rüyaların tabiri. <gülüyor> rüyaların tabirinden öğrettin. Ahadis <gülüyor> rüya. Ahadis eh, hadisler hakkında da mesela söz demek. Hadise söz ee, söze hadis denilmesinin sebebi Çıkma olduğu için Hadis hadeseden gelir Mesela hadesten tarih ederiz ya Bu da çıkma olduğu için Aynı şey yani çıkma Yeniliğe de hadis Mesela asr-ı hadis yeni, modern asır ifadesi de, e, Aynı kelime kullanılır Yani sonradan çıkma Yeni olma demek Söz insanın aslında Sonradan çıkar Yani konuştuğu zaman çıkar Bu sebeple hadis kelimesi buradan gelir Ahduhse, söylenti demek. Çoğul olarak söylenti. Hadis, ıstılahi manada Nevi Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözlerdir. Ağzından çıkan sözler. Ahadis, hadisler demek. Ama rüya için de bunlar söyleniyor. Yani hadis, ahadis, rüyada, rüya anlamına da geliyor. Fatıra, semavati vel ardi. Gökleri ve yeri yoktan yaratan. Ente veliyyi fid dünya. Sen benim dünyada vel ahireti ve ahirette velimsin, sahibimsin. Ee, Teveffeni muslimen. Teveffeni, teveffe, vefat. Vefat buradan gelir, veffe. Vefat, vefa, bir şeyi tamamen almak. Tamamen almak demek. Ölüme mecazen vefat denilir. Yani teveffen'i benim canımı al. Beni al. Nasıl? Müslüman. Beni bir Müslüman olarak al. bir salihin, Elhikni lahaka. Namaza da lahik denir sonradan namaza katılanı Yetişemeyene. Kat. Elhikni beni kat. Biz salihin. Salihlere kat. Burada Yusuf Aleyhisselam'ı gördüğünüz gibi kıssasında... Ölümü istediğini görüyoruz. Fakat neden sonra istiyor? Zindandayken istemiyor, belalara uğramışken istemiyor. Dikkat edin. Allah kendisine lütuflarda bulunmuş, babasıyla, kardeşleriyle, annesiyle kavuşturmuş. Yani bütün nimetlere erdikten sonra istiyor. Bir musibet sebebiyle istemiyor. Yani ölümün caiz olanı böyle bir şey. Bu sırf Allah'a kavuşma, salih olarak Allah'a kavuşma gayesiyle. Yoksa o şekildeyken mi? Ölümü istiyor artık beni artık e, Müslüman olarak canımı al ve beni salilere katlıyor. Yani dünyadaki herhangi bir sorundan kaçmak için değil bu. Allah'ın e, takdir ettiğine kaçmaktan değil. Bilakis bu tamamen Allah Azze ve Celle kavuşmak arsulüyle. ayet Ayet evet. Yusuf Suresi 101. ayet. Ve teveffâhullâhu Teveffâhullâhu Allah onu vefat ettirdi. Ruhunu aldı yani. Müslimen bir Müslüman olarak ve el bir bi babalarına kattı İbrahim'e kimmiş bu babaları İbrahim Aleyhisselam ve İshaka İshak Aleyhisselam ve Yakub Sallallahu aleyhim ve ala nebiyina ve sallim. Allah'ın salatı ve selamı onların ve nebimiz Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Evet Allah azze ve celle izin verirse kitabın 3. bölümü Nuh'un gemisi. Aleyhisselam. Sefinetu Nuhin. Bir sonraki derse inşallah onu bırakalım. Sefine gemi. Sefineti, Sefinetu Nuhin. Sulhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa'n tevatike la şerikelek ve estağfurike ve etubu lehik.